bazı şeyler çok fazla olabilir, bazı şeyler çok az olabilir. Genellikle evde oturan ev hanımlarında demir eksikliği çoktur. Onun için unutkanlık da olabilir, kendine güvensizlik e, psikatri de başka türlü tedavisi olduğunu söyleyen birçok hastalıkların çoğu temelinde kendine fazla güvenmek ya da hiç güvenmemek ya da az güvenmek güvenin azlığıyla ilgilidir. Bunların çoğu da zaman zaman e, birçok hastalıkların altında yatan temel unsurlardır. Bunlara dikkat etmezsek tabii ki hastalık haline gelecek duruma geliyoruz. Demek ki tekvini sırlar ve kelami sırlar birlikte götürülmesi lazım. Yani bizim varlığımızdaki var olması gereken standart seviyede olması gerekenler. Multivitamin ee, olabilir. Ancak öncelikle ne eksiktir? Doktora gidin kan ölçtürün. Kan ölçtü ölçü, ölçüldüğü zaman listesini isteyin. Ölçtüğünüz kanı bana listesini verir misiniz? Onlar size listesini verir. Orada görünüyor. No normal olan nedir? Sende ne kadar? O an için onu ölçüp veriyor. Dolayısıyla her doktor vermiyorsa o zaman veren doktora gönderin diyeceksiniz. Ve gideceksiniz. O zaman orada görüyorsun. Yani ben, işte ben de demir eksikliği var. Normal olması gereken en az 13 olması lazım. En az. 13'ten aşağı düştü mü o demir insan ucunda unutkanlık, işte vesvese kendine güvensizlik, yapacağı işe ist işte isteksizlik, işte hazlığı vesaire vesaire birçok yönden efendim hatta zayıflama hastalığı. Evet. Ama yani vitamin gelişi güzel alıp yeterli ol, olmadığını ölçmeniz lazım. Aldım ama e, ondan sonra yeterli miktara ge, ulaştı mı? Onun için de e, belli bir şekilde muhakkak bir doktora gitmek lazım. Bir kadın yazıyor. O Öbür şey, başka bir. Heh. O bezvese. O konu çekemeyen bir kudan bir sağ olup sol konu olur. O başkası Sen gene söyle de. Ya ya. Kesin, o bezvese yani. Başka hiçbir şey olmaz. Hasan'ın hepsi vesvese. Bilemezsin ya. Aynen için... Demir benim bir sıfır hiç... hiç belli Vesvese de vardı tabii. Her de söyledim. Suyu hatta 15 dakika onu bitti. Yani çok yönlü değerlendirmek lazım. Tek bir sebep yok. Evet. Vesveseden kurtulmanın üçüncü yolu dedik. Üçüncü yolu da Allah'ı düşünmektir. Peygamber'i düşünmektir. Onlarla Manevi bir telepati kurmak. Yani manevi bir e, ilişki içerisine geçmek. Mesela Peygamberimizi hatırlatan hatıraları, kitapları okumak. Mesela peygamberimizi çokça e, hayatını göre okumak. Peygamberimizin çocukluğundan Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> e, vefatına kadar ki bir dönem bir hayat e, anlatan, hayatını anlatan bir kitabı bitirmek lazım. Ondan sonra Peygamberimizin e, şekli şemailini düşünmek lazım. Sonra Kabe'yi, Mekke'yi, hele uyuyamayan uyuyamayan insana kendisinin Mekke'de olduğunu ve Kabe'nin içerisinde olduğunu, orada tavaf ettiğini düşündüğü anda lıkkadan uyur. Hiç uy uy uyuyamayan adam hastalıklara birebir ilaçtır. Yani bunu bu şekilde, doğru bir şekilde yapabiliyorsanız, tam düşünebiliyorsanız ee, o vücut orada artık büyük bir rahatlama hissediyor ve uyumaya başlıyor. Evet, yeterince güneş alamıyoruz. Avrupa'da öyle, aynen, aynen. Bilmiyorum nerede bulunuyorsun. Güneş alınmadığı yerde, hatta her zaman çokça da güneşe gerek yok. 10-15-20 dakikalık güneş yeterli oluyor. %90, ben Avrupa'da Almanya'da kaldığım için %90 nemli olan ülkelerde güneşe yeterli değildir ve olsa da nem ile birlikte olduğu için de boğucu bir güneş vardır. Hem kalp daralmasında, hem kalbe giden yolların açılmamasında bu durumda hafiften evinizde mesela piknik yaparken o dumanın faydası var. Nemli havada duman kanalları açar. Ya da ben her zaman piknik yapacak halim yok ama en azından evde Raukhoştepşin dediğimiz Raukhoştepşin alın onu evinizde ee, Raufa Stepchen Almancası Raufa Stepchen yazın çıkar. Bunlardan alın. Evinizde belli bir saatte kendi vakti daralma olur. Ee, çünkü aleyküm selam vücudunuzda e, sıkıntıya sebep olur. Damarlar nemli ülkelerin e, insanların kalbe giden damar ve çıkış damarlarında tıkanmaya sebep olur. Çünkü e, nemli ülkelerdeki insanın e, damarları e, Açık olmaz. Nem insan vücudunu büzer. Dolayısıyla bunu aç, açacak yollardan birisi de Raufa Şitepşin'dir. Geçen defasında söylediğim nefes tutma tekniği dedim. Nefes tutma, tutma tekniği de damarları açar ve oksijenin gittiği yere kadar gitmesini sağlamak tekniğini öğrenmemiz lazım. Yani vücudumuzu o derece eğitmemiz lazım. Nefes tutacağız. Nefes vücudumuza. Nasıl yemek tam e, yiyeceğin sırada yemek ortadan gitse canın sıkını onun gibi oksijen, vücudun her bir tarafına uğraşana, gidene kadar, ulaşana kadar e, düştüm, e, kendisini tutmak, nefesini göbeğine indirmek, göbeğine indirdikten sonra yavaş yavaş vermek. Bu tekniği sürekli yapın. Birçok unutkanlığa, hatta e, kansere kadar bütün hastalığın e, temelinde e, bu tekniğin e, çok faydası vardır. Yani önce nefes tutma tekniği doğru bir şekilde Hatta nefes doğru tutma tekniği diye internete yazın bazı videoları görürsünüz oradan da bakın nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz Aleykümselam Evet ee, efen ee, bu ben bunda çok büyük başarı gördüm bunu yiyeceklerden bazen sabah olunca sabah ilk önce kalktınız Baba falan iş mi? Baba falan daha sonra. Önce bir çöro ot, çöro otunu efendim yağu falan evet tesis ama çoğu zaman doğru yapılmıyor. O zaman çöro otunun kendisini bir kaşık büyük kaşıkta ya küçük kaşıkta çay kaşığıyla alıp çiğnemek, çiğneyerek suyla birlikte yutmak. O bir saat içerisinde kahve içmemek, sudan başka hiçbir şey yememek. O bir saat vücudunuza yayılana kadar beklemek, bol bol su içmek. Bunun çok faydası var. O bir gün boyunca doping vazifesi görüyor. Vücudun her bir e, zerrelerine kadar e, tesir gücü olan, beyne tesir gücü olan. Onun için çöre otu, ölümden başka her türlü sıkıntıya, belalara, e, vücuddaki hastalıklara e, şifa olduğuna dair, bela derken bu manada saat bakımında e, faydalı olduğu rivayeti var. Bunu ben denedim. Çok büyük faydası var. İkinci bir husus, aynı zamanda bir, mesela şeker hastalarına tavsiyem. Ee, i̇nsülün üretmeyi hep biz e, üreten ilaçlar, e, otlar bilmiyoruz. E, dışarıdan hazır yapılmış insülün alıyoruz. E, bilinmiyor o insülün nereden yapılmış, doğru mu yapıldı. <gülüyor> Bazen de domuzun e, e, kemiklerinden alındığı söylentisi var. Bu açıdan, eğer, tabii ki direkt bırakmak doğru değil ama Insülin kullanan kardeşlerimize de tavsiyem. Ee, özellikle bir e, Polonya'dan olan yetişen bir böyle aynı e, çöre otuna benzeyen bir ot var. O otu suyun içerisinde, ılıman suyun içerisinde efendim, e, biraz durdurduktan sonra 5-6 dakika ılıman hale geldikten veyahut da içinde biraz e, yayıldıktan sonra onu içiyorsun. Ondan sonra insülün, vücut insülün üretiyor. O insinin üretmeye vücut bu defa cananmaya başlıyor pankreas'ta ve göbeğin etrafındaki bütün o sistem canlandırıyor. Neydir o ot değil mi? <gülüyor> e şimdi ben e, söyledim öyle şu pontan aklıma geldi bende var ancak onun kutusu e, dergiatta koydum orada kullanıyorum evde bir tane e, bıraktım e, Hollanda'dan sipariş ettim gerçekten çok faydası var. Önce Yemeğin öncesinde, sonrasında bu vücudunda kaz oluyor, genirme geliyor falan. Şeker hastalarında bu meşhurdur. Kaz kontrolü yan doğru değildir. Çok efendim, rahatça e, durumda olması lazım. Ama bu bunlar hepsi gidiyor. Yani göbeğinde o boşluğu hissediyorsun. Ve bakıyorsunuz ki 16'tan sonra bunlar hepsi gidiyor. Benim kızın bedeni şekeri tüketmiyor. Evet şeker hastaları riski var. Aman aman dikkat etmek lazım. Tabi onlar için erken de yine de e, bilmenizde fayda var. Ben onu akşama doğru ismini buraya alayım. Benim internette plan e, yazdığım zaman da evet bulabiliriz ama bunun tam ismini bilmem lazım. E, o paketin üzerinde ismini şu anda aklımda yok. Ben e, sizin şeyinizi görürse Modya'da yazarım. Gerçekten çok değerli bir faydalı bir ot. Pankras sisteminde çok faydası var. Yani insülün üreten hatta yazabilirsin internete. İnsülün üreten otlar diye yazın. Orada bir şey çıkacak mı? Onu bana gösterirsin. Sonra bakarız. Tamamen Polonya dilinde yazılmış bir yazı olacak. Ebeyde de satılıyor. Eczanelerde de burada var mı bilmiyorum. Almaya da tahmin etmiyorum ama her yemeğine katarım yemeğine katmayacağız içecek yemeğine katmayacağız o zaman e, evet yemeğine katma şeklinde değil yemeğine kattığın zaman yemeğin tadını bozar insülün de yemeğine katılma e, katıldığı andan itibaren yemeğin tadı tamam bozulur çay gibi de olmaz ha çay gibi cihan, tamam çayın içe katmayacaksın ama ekstra çay gibi ama çok dozu. E, bir kaşık yaptıktan sonra o suyun içerisinde çay gibi içilmeye çalış Ondan sonra da bolca devamlı 1-2 bardaktan su içecek ki şöyle böyle ince çöre otu gibi simsiyah bir şey çiğnediğin zaman da böyle pek fazla bir şey çıkmıyor Hani bizim Anadolu'da da buna benzer otlar var böyle yaprak içinde açtığın zaman bunlar gizli duruyor kenarlarında bir de bakıyorsun ya çiğniyorsun hiçbir ne tadı var neşesi var İnsülün de böyle bir şey zaten hiç tadı olmayan bir madde sıvı madde bu vücut üretmiyor. Bunu üretmesi lazım. İnsan kemik iliğinin arasında oluyor. Veyahut da damarların arasında oluyor. Ve göbekte olması lazım. Göbekte bazen birleşmiş halde bir et parçası gibi bulunuyorlar. O üretmediği zaman şekerin kapağını açamıyor. Şeker enerji maddesi. Onu açamıyoruz ve onu kullanamıyoruz. Evet hanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, çok önemli çok önemli değil mi araştırmak için evet isterseniz ben e, bunu konuşurken de siz e, yazabilirsiniz olmaz abi maşallah riya konusuna gelen vesvese hakkında bilgi verir misin riya <gülüyor> riya yani e, anladım şimdi yani ben ya şunu yapsam riya oldu bunu yapsam riya oldu Geriye dönüp baktığımda ibadetlerimi yaparken Allah'tan sevap beklerken insanlardan da medet ummuşum, rüya yapmışım. Evet yaptığım Riya <gülüyor> diye. <gülüyor> riya nedir? Rüya başkasının gösterişini ciddi, görmesini ciddiye alıp yaptığın ibadeti ona yöneltmektir. Yani başkası görmüş, sen de onun gördüğünü görüyorsun. Buraya kadar bir şey yok. Ama başkası gördüğünü bildiğin ondan sonraki hareketini değiştirirse bu rüyadır. Bir iş yapıyorsun, namaz kılıyorsun veyahut iyi iş yapıyorsun. Başkası gördü o ondan sonra o da diyor ki bir de üstelik daha ya maşallah Musa Efendi işte Ali Efendi Veli Efendi ya bu işte maharetin büyük de artık heyecanlandın efendim daha iyi yapmaya başladın falan. İşte bu kişinin bu andan itibaren senin yaptığın işe efendim ortak olmuştur. Onun için ortakların en hayırlısı Allah'tır. Böyle bu andan itibaren Allah o işte yoktur. Yani o işi Allah için yapmıyorsun artık. Ölçü budur. Eğer bu yok, böyle bir durum içinde de gelmiyor, ya kardeşim zaten her zamanki yaptığım iş yani sen Allah razı olsun, sen iyi adamsın güzel bir şekilde takdir işleri doğru olanı takdir ediyorsun. Ama benim yaptığım o kadar yani pek herkesin yaptığı iş falan şeklinde kendini yönlendirebilirsen e, o zaman da ekstra o arkadaş o arkadaş gitti. Ondan sonra hızlı hızlı yap. Güzel güzel yap. Daha güzel yap. O başka. Orada riya olmaz. Ama o, o an geldiği anda, o arkadaşın geldiği anda yaptığım bir hayırlı işi efendim O'nun tesirine kalarak, O'nun efendim görmesi sen, seni etkiliyerek yapmaya başladın ve O'nunla birlikte. Burada riya ağır basar, burada riya fazladır. Bunlardan kurtulman tek bir yolu e, O'nun söylediği söze karşı söz konuşabilmektir. Kardeşim gay gayet güzelsin, aslında bu senin hüsniyetidir. Bu cümleleri gerçekten iyi insana yakışıyor bir yapılan doğru işi takdir etmek herkesin işi değil, baba değil Allah razı olsun, bak bu senin ne güzel bir insan olduğunu gösteriyor derken bunlar aynı zamanda kendini Allah için yaptığı o ibadete başkasına ortak etmemek için söylüyorsun Allah için namaz kılıyorsun işte namazın da onları ortak etmeyeceksin teşvik olmaz mı hocam? Yani birileri bir diğerini namaz kılmaya teşvik edemez mi ya takdir edemez? Eder. Teşvik ve takdir putlaştırmaya götürecek boyutta olmaması lazım. Bunu söyleyen kişi de buna dikkat edecek. Buna bu sözü söylenen kişi de algılarken o boyuta götürmeyecek. Hani şirk arıyoruz ya. ya işte riyada da şirk var. Onun için bundan sonra diyor sizin putlara tapacağınızı zannetmiyorum. Efendimiz sallallahu Senin hadis-i şerif rivayeti. Bundan sonra sizi en çok korktuğum gizli şirktir. Nedir ya Resulullah dedik ne? Gösteriştir diyor. İnsanlara göstermeyi, hevesini kolayca size şeytan güzel gösterebilir. Nefsiniz bu yolu size teşvik edebilir. Bundan korkuyorum, bundan uzak durun diyor. Bildin ki bir iş insanlar için yapmaya başladın orada bırak. Orada bırak. Eğer o iş Allah için yapmaz iddiasındaysan Efendim her de birlikte olmaz mı? Yani hem insanlar için yaparım hem Allah için yaparım. Yani bunu ayırt etmesi çok zor. İnsanlara yararı olan bir ibadet veyahut herhangi bir faydası vardı insanlara. Evet değerlendirirken değerlendirme hususunda yapabiliriz. Ama yaparken asla bu değerlendirme yaparak yapamayız. Orada Allah yoktur. O ibadette var. Değerlendirirken ya yani her ibadetin bir sosyal yönü vardır. Efendim, ibadet ederken de ben kendi nefsimin kötülüğünü, insanlara zarar vermesini engellersem, diğer insanlar da benim zararından kurtulur ve zarar görmez. Ve o insanlara da aynı zamanda yardım etmiş oluruz. Yani iyi insan kimdir diye rahmetli o ama sordum, o dedi oğlum dedi başkasına zarar dokunmayan insandır. İyi insan budur. Demek ki iyi insan olmak böyle bir şey. Birileri överken canını çıkarıyorsanız dost değilsiniz. <gülüyor> yani ayet kelime bugün okuduk e, ne dedi orada? 204'den sonraki okuduğumuz ayet-i İnsanlardan öyleler var ki diyor sana geldiler seni övdüler. Hatta senin gönlünü de alabilecek kadar övdüler. Ve sen de onları sevmeye başladın diyor. Ama o seni bırakıp gittikten sonra İnsanların namusuna saldırdı, işte insanların efendim, yoldan çıkmasına sevindi. Ama her türlü kötülüklerde de bezi vardı. Bir gayreti vardı. Kötü işleri yayılmasını istiyordu. Ama seni görünce de senin yanında böyle davrandı. Ve huve hasan, düşmanın en tehlikesi budur dedi. Ve huve elettül hasan, düşman en tehlikesi yumuşak, yılan tarzla yaklaşıp ama iç yüzünü, zehrini sana yaklaştığın zaman sokuyor. Eyvah iş büyüdü ya. Korkmaya başladım. <gülüyor> Gerçekten korkmaya başladım. <gülüyor> Cenab-ı Hak bizleri bu duruma sokmaz. Samimi olmayı, içini nasılsa dışında öyle olmayı, nasıl davranırsan kalbinde buna uygun davranmayı ve insanlara nasıl e, iz bıraktıysan, nasıl bir davranma gösterdiysen, Ondan sonra o şekilde kalmayı nasip etsin. Kolay bir şey değil arkadaşım. Yani bazen çok iyi olmak istiyorsun, sonra beceremiyorsun. Sonra nefis giriyor araya, şeytan giriyor, insanlar giriyor. Bir de bakıyorsun ki, ya adıma ben ne dedim, nasıl davrandım, şimdi ne şekilde davranıyorum. Yani ya çok iyi adam dedim falan, yüzünü öldüm. Gidince ya adam gerizekanın birisi işte, onu kullanıyorum falan. İşte o zaman ne diyor? وَهُوَ اَلَدْدُ الْحَصَامِ Düşmanın en tehlikesi yumuşak huylu olandır. Rüya konusunda gelen vesvese hakkında bilgi verir misiniz? Rüyada, ha, rüyada, pardon, rüyada, evet. Bu beni Şu anda kalbime gelenler bunlar. Hey. Maalesef, yani övmek tahtisi nimet kapsamına girmiyorum. Giriyor. Tahtisi nimet. Ama tahtisi nimet derken, görüntü de böyle. Arka planda ise <gülüyor> tenkiri nimet varsa nimeti efendim alay almak, insana alay almak şeklindeyse işte korktuğumuz budur. Tahtisi nimet amenna o nimetin sahibi biz değiliz Allah. Rabbim sana ne güzel güzellikler vermiş diye söyleyeceğiz. Efendim mesela hocam işte olmaz abi vesaire, vesaire. ne kadar iyi adamsın ya ne kadar şu filan. Arkadaşın cehenneme gitmesine açık bir cümledir bu. O da inanıyor ya, ooo falan filan. Orada unutulan nedir? Allah'ın nimettir. Allah'ın verdiği güzelliklerdir. Allah'ın verdiği hikmet ilmidir. Allah'ın nimeti üzerinden cebi dolduruyoruz. <gülüyor> Nefis şişiriyor, göbek şişiyor, ense şişiyor. Ondan sonra kibir var, riya var. Samimiyet yok. İhlas yok. Allah'a yönelme yok. Kendimizi putlaştırıyoruz, ilahlaştırıyoruz. Ondan sonra hocam işte niye ya işte gerçek iş iç yüzü arka planı bu. Ya ama onun tersini yapsa aynı kişi kötülese o zaman da üzülüyoruz. Ha demek ki o kişi bizim rububiyetimize, rabliğimize soyunmuştur. Neyle? Bizi yönetmek için. Nasıl? Överek, söverek. İyi ve kötü sözler söyleyerek bizi yönetmek istiyor. Sen buna fırsat verdin mi? Verdin. Çünkü sevdiğinde sevindi, Övündüğünde, yerdiğinde de üzüldün. Fırsatı verdin. O senin Rabbin oldu. <gülüyor> hani Allah'tı Rabbin, hani Rabbül Alemindi, hani ondan başkasının ne övmesine, ne de sömesine yerilmeyecektin, üzülmeyecektin. Ya hocam, insan halinde işte oluyor ya işte. Ha, işte bu. Aziyetimizi bilmek. Aziyet işin esasıdır. Allah, sen yardım et. Sen kuvvetinle Bizi bize bırakma sen kendi yönetimine, kendi iradene ve idarene bizi tam teslim eden Ya ey müminler diyor hepiniz içinizle dışınızla müslüman olup kendinizle barışık hale gelmeye bakın diyor. Böyle bir İslam'a girin. Başka, bu manası bu. Başka bir şey yok. Yok ya iman ettiği halde neden İslam'a çağırsın? Müslüman'ı Allah durduğu yerde hem imanı var İmanı kabul ediyor. Senin imanın var diyor. Sonra da silme davet ediyor. Bunun bir anlamı olabilir mi böyle? Bu şekilde mana değil. Nedir? Yani içinizle dışınızla ne inanıyorsanız öyle davranış, ne davranış gösteriyorsanız o şekilde onun arkasında durun. Sözünüzün eri olun. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Arif Ahmet Deniz Olgun vefat etmiş Süleyman Hilmi Tunahan torunu eski Refah Milletvekili. Ya aman aman aman Allah. Ya hepimiz öleceğiz ya. O da yaşlıydı bayağı. Yani babasını ben tanıyordum. Ee, biz İstanbul'da okurken Efendim. Demek ki yani böyle. Demek ki böyle yani. Kulun nefsin eh, zâiqa-tul-mevt. 1955 doğumluymuş. Demek ki 70'e falan gelmiş demek. Yok ya 50 55 50 olduğu düşün. 50, 65 5 demek ki 64 65 yaşındaymış. Evet. 61 mi? Ha. 61 yaşındaymış. Erkenmiş. Erken de dinmez ya. Ulaf dinmez de. Yani standartlara bakınca 61 yaş Süleyman şimdiki o temsilcisi şey demiş. O mübareklerde şeyh sistemi bitti. Yani onlarda bir şeyh yok. Ama vekil mi diyeceğiz? Yoksa işte idarecileri diyoruz. Falan. İdareci deyince bu cemiyet ifadesidir. O kanalda şeyh kelimesi kullanılmıyor. Senin matematiğin bayağı kuvvetliymiş kurbanınca değil mi? Allah razı olsun. Yani sabah sabah matematik soru sorulma ya. <gülüyor> evet. Kişinin anlatacak muhatap bulamaması halinde kendi nefsine hitaben nasihatı olabilir mi? <gülüyor> ya olmaz. senin neler var ya? Var <gülüyor> Yani olmaz olmaz yapıyorsun. Düşünüyorsun. Hiç akla gelmeyen şeyleri olur yapıyorsun. Yani e, kişinin kendi kendine konuşması. Metot olarak tavsiye etmem. <gülüyor> Ama çaresiz kalırsanız <gülüyor> bir yoldur yani. Zaten asosyal bir yaşantıda olan insanlar, yani çevresinde kimse yoksa, kendi kendine ne yapacak başkanın kendi kendine konuşabiliyorsa yani konuşacak. Ama e, buradan, bu böyle bir pozisyona giriyor, çıkabiliyorsa hasta değildir. Buna psikiyatride hasta denilmez. Ama giriyor da çıkamıyorsa, dışarıdaki insanlara cevap veremiyorsa ona hastalık denir. Evet. Abi münacer olayı e, kendi kendine konuşma değil. Orada muhatap var. Ancak e, kendiniz kendinden başkasına konuşmak. E, o bu değil. Şimdi az önceki yazdığın şekline bakarak söylüyorum. Bir insanın kendi kendisiyle konuşması muhatabına il, a, e, ulaşmak içinse bu güzel bir tarzdır. Ama öyle değil. E, kimsesi yok ve kendi kendine konuşmaya başlamış ise e bu e, e, durumdan da diğer insanlar gelince kurtulamıyorsa bu hastalıktır. Tedavi edilmezse. Eğer böyle değildi efendim kendisine ya ben niye böyleyim falan karşıdakine efendim e, muhatabına demek istediği bir şeyi kendisi üzerinden söylüyorsa bu çok güzel bir ifadedir. Çok da tesirli e, bir ifadedir ama e, nefsi gafil olan insanlar efendim kötü ruhlu insanlar kötülüğe alışmış, yol edilmiş insanlar bundan çok az ders çıkarırlar. Ee, ama hafiften nasibi gelmiş. Artık uyanma zamanı gelmiş. Kendi yaptıklarının da kötü olduğunu biliyor. Ee, dönmeye fırsat kolluyor. Ama bir türlü de kendine kötü insan olduğunu söyleyemiyor. Ama birilerinin söylemesini bekliyor. En ince gönderme işte bu zaman konuştuğun zaman, böyle konuştuğun zaman yani kendisi üzerinden efendim muhatabına ulaşmak şeklinde onları kırmadan hele bayanlara falan bunlar çok tesirli yani bayanlar ince ruhlu insanlardır. Onlar ve hatta ince ruhlu olup da efendim e, erkek olabilir. Çok ince ruhlu olur. Bunlara ulaşmanın en güzel yolu budur. Efendim bunlar e, içinde öyle. Bazen çok kaba ve sert e, insanlara da tesir edebilir. Kaba ve sert insanlar e, genellikle kendi sertliğinden ve kabalığından her zaman şikayetçidir. Ama bir türlü de başka bir türlü davranamaz. Bunun tam tersi bir olaya ilgi duyabilir. Yani adam ya ben bu kadar böyle, bu adamla çok nazik ya. Bir dinleyin bakalım. Yani adam o kelimelerin öyle adamlar ben ger gerçekten gördüm. Yani kelimelerin üzerine basmaya kıyamadan konuşuyor. Yani sanki bir yumurta var kırılacak. Öyle kelimeleri böyle tek tek tek tek yavaş yavaş. Öyle bir anlatıyor ki. Ya diyorum şu adam ne unuttu konuştu şeyler aynı bildiğim şeyler ama şöyle bir dinleyeyim ya yani adam ne kadar güzel konuşuyor yavaş şey var güzel konuşma bu mudur değil midir hayır ama mesela o değil Mesele o nezaketi o kelimelerin üzerine sanki insanın gönlünü kıracak her bir kelime insandır onu onu kırarım diye üzülüyorum kelimelere öyle dikkat. E şimdi bazen de diyorum ki yani bu adamlar kelimeye bu kadar dikkat ederken. Biz insanlara hiç dikkat etmiyoruz Acaba birinin gönlünü kırdık mı? Acaba sert ve kapa mı? Öbür hocada diyor ki, ya diyor bu insanları böyle konuş da uyansın diyor. Yoksa bu insanlar ölü, ölü uyanmaz. Sert konuş diyor. Öbür adam diyor, ya hoca bana böyle lazım yani. Senin gibi mihminti mihminti, azın azın, efendim efendim diye diye konuşma. Bana hiç kulağıma girmez. Demek ki farklı farklı. İnsanlara ulaşmanın yolları farklı. Herkese aynı e, e, ilaç olmaz. Herkesin ilacı farklı. Bir takım insanlar ondan hoşlanıyor. Bir takım insanlar şimdi bir Ahmetli oldu ismi Timurtaş. Timurtaş konuşsaydı hepimiz şimdi bir moda girerdik. Bambaşka bir şey olurduk. Ee, bizim veyahut bir başka türlü konuşan insan arkadaşlar da hepimiz belki de bazı dinleme efendim katılma durumunda oluyoruz ama yani işte efendim bir telefon var Bakıyor musun? Evet, Allah razı olsun. Ben bu kadarıyla müşahede isteyeyim. Ee, Musa abim oradaysa ben mikrofonu bırakayım.